ラブを見つけたのはあなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。あなたの人生です。 Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kardeşlerim, Ramazan ayı geldi, gidiyor. Ramazan ayı, rahmet ayıdır. Ve şeytanların zincire bağlandığı bir aydır. Ramazan ayı çıkar çıkmaz, arka arkaya bir oruç tutmaya kalkın, tutamazsınız. Çünkü şeytanlar cilt atar, ya açlıkla,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 Allah Azze ve Celle'nin biz Müslümanlara rahmetlidir, kolaylaştırılmasıdır. Ve İslam'ın beş şartından, binasından nedir? Birisidir. Orucu ilk farziyetine baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından, Şit Aleyhisselam'ın kavmine Allah Azze ve Celle orucu farz kılıyor. Kime? Zenginlerine, fakirlerine değildir. Neden zenginlerine oruç faz, fakirlerine değil? Çünkü zenginler, fakirlerin halinden anlamıyorlar, ilgilenmiyorlar. Onlara sadakalığın fakta bulunmayınca, ilk Allah Hazireciye de o kalme, oruç fazklarak, onların açlık nedir? İnsana ne gibi kurkuları yaşatıyor? onu anlasınlar diye onlara orucu ne yapmıştır? Farz kılmıştır ve insanlar da o zaman infah neymiş, sadaka neymiş, fakirlerle ilgilenmek neymiş bunu ne yapmışlardır, tartmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde orada kitap ehlinin Muharrem ayının 10'unda oruç tuttuklarını gördü. Yani üşüre orucu dediği halk arasında Ne tutuyorsunuz? Oruç tutuyorsunuz. Niye tutuyorsunuz? İşte Adem bugün doğdu,、işte、bugün cennetten doğdu, bugün tevbesi kabul edildi, Nur Tufan'ı、işte、bugün oldu, Musa aleyhisselam, Kızıldeniz'den, Firavun'un zulmünden bugün kurtulduğu gibi birçok şeyler sığarıyorlar. Vali Ve sallatü vesselam da diyor ki, ben size onlara, peygamberlere Sizden daha yakından dierek aşırı orucunu o da tutmaya başlıyor. Fakat siz diyorum bunlara ne yapın? Muarifet edin önüne ya da arkasına ekleyin. Daha sonra Allah Azze ve Celle Ramazan ayının Müslümanlara faz kılınca aşırı orucunu tutan tutuyor bırakan bırakmaz. Evet Ramazan orucu bizim için fazdır ve çok merhametim olduğu. cömertliğin olduğu, affın olduğu ve içinde çok şeyin gizli olduğu bir rahmet ayıdır. Allah bu hayde kazananlardan edilsin. Sahabeler, Ey Allah'ın Resulü! Geçmiş ümmetlerin ömürleri fazla. Mesela、Bün、Nuh Aleyhisselam'ın davetteki yaşı 950. Diğer peygamberlere bakıyorsun, 300 küsür 400 küsür olan var. ondan ibadet yaparak hayrıdır, bizden daha fazla Allah Azze ve Celle de Muhammed ümmetine Kadir Gecesi'ni vermiştir. Ve Kadir Gecesi bin gecede nedir? Hayır. Daha hayırlıdır ki seksen küsür sene yapabilir. Yani düşünün altmış yaşına gelen bir adamın buluğa on beş yaşında erdiğini düşünün.、E, neredeyse Kırk beş sene her sene Ramazan ayını yakaladığını düşünün. Kırk beş çarpı, seksenin bir çarpın yani geçmiş ümmetlerin yaşına siz de ne yaparsınız? Ayrına erişebilirsiniz. Allah o geceyi yakalayan sandvi Müslümanlardan eylesin. Ve Kadir Gecesi'ni aramak da nedir? İmandandır. Nasıl ararsınız? <gülüyor> Mesela Hristiyan ile Noel Baba diye bir şey kutlarlar. dışarılara çıkarlar, onların bir sakallı dedeleri var, kırmızı elbiseleri var, geyikten böyle atları var,、Başka、bacadan giren, kapıyı da bırakır, hediyeler dağıtır gider. Kadir Gecesi deyince bizde ne var böyle? Ne bekliyorsunuz Allah'tan? Allah'tan mahsiyet bir parayı. Sualarımızın sabrını, kevser cenneti anlayacağını anlatsın. Çoluk sırrımıza sahip ötesini. Yani öyle hayırlar vardır ki insan bazen yaşayarak, o tadı tadarak, o lezzeti tadarak anlar. Bazı şeylerde vardır ki ileride anlar. Bazı duygular vardır ki hemen anında ne yapar anlar ve kendisine çeki düzenlerir. Kadir gecesi de böyle kendisine insanın hayır kazandırdığı bir mübarek günlerdendir. Mesela hac, harç mıdır? Fars, gücü yeteneğe, yol emniyeti olana nedir? Farsdır. Hac'a gidipte hacı kabul olmayanın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün. Ama hacca gidipte hacı megrul olan ne oluyor? Hac'dan doğduğu gibi ne yapıyor? Tertemliyor. Hem haç fars, Hacca gittin mi? Hacın rükünlerini ne yapacağım? Yerine getireceksin. Ve oradan tertemiz aranıp ne yapacağım? Geleceğim. Ve bir insanın da hacının kabul olup olmadığını nereden anlarsınız? Görüşünde. Döndükten sonraki gidişatına bakın. Hacım tam geçişte uçtuk şu an. Döndükten sonraki o insanın gidişatına bakılır. Hayra doğru gidiyorsa demek ki hacı mevul. şehre doğru gidiyor, hal ve hareketlerini hiç düzeltmemişse demek ki o hacımın hiçbir faydası ne yapmamış, olmamış. Evet, bugün sizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz şöyle buyuruyor ki dediği bir hadisi işlemek istiyor. Hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkıyor fakat Bir çok rivayette Rabımız şöyle buyuruyor, Allah şöyle dedi ki diye başkadır rivayetlerde bir tanesidir. Bazıları bu tip rivayetlere hadisi kutsi ismini de ne yapıyor veriyorlar ama biz geçen gün hadis usulünde görünken ne dedik? Bizim için hadisi kutsi diye ne dedik? Bir olay yok. Nedir? Bu Allah Resulü. yalan söylemesi mümkün olmayan bir ağızdan çıkan nedir? Sözlerdir. Rabbimiz ise kimdir? <gülüyor> Ebu Değer. Allah kendisinden razı olsun. Dostum şöyle dedi ki, dostum böyle dedi ki diye üç tane sahabe vardır. Bunlardan birisi Ebu Zekhari, bir tanesi Ebu Derda, bir tanesi de Ebu Hureyde'dir. Allah bunlardan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 fakat sen bu omuzların cıvısı. Sen bunu ne yapamazsın? Kaldıramazsın. Arkasından hemen aynı cümleyi yine kullanıyor. Vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de istedim. İki kişinin dahi diyor şeyini üzerine ömür boyu al. Ebu Zer ölene kadar ikisi zaman memuriyette görev almamıştır. Ama bugün haricilerin isimlerine bakın hep Ebu Zer'dir. Niye? Ebu Zer hiç memurluk yapmamıştır, uzak durmuştur, devamlı. Halbuki illahtedir senin omuzlarının zayıf. Sen iki kişinin dahi idaresinin üzerine ne yapma almadı ve Ebu Zer, Rafaaliye, sen git Rebeze'ne koyunlarını götür. Rebeze Mediniye yakın. suyu çok az ama acı olan bir böldüğü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın salamında koyunlarını ne yapıyor ki orada Ebu Zer gidiyor ve öldüğünde de Ebu Zer'in o kadar fakir bir durumda ölüyor ki kardeşler kafasını örtüyorlar ayağı açık kalıyor. Ayağını örtüyorlar kafası açık kalıyor. en son kafasını örtüyorlar, ayağına da ısır otu var. Onları kuyumcu olarak kullandı, kesiyorlar. Ayaklarında ne yapıyorlar? Onları örtüyorlar. Rebeze de şu an nedir? Dümürüdür. Allah kendisine... Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Ebu、evet. Zer, böyle birisi. Allah kendisinden razı olsun. Yaşar'a hoş geldin. Gördüm ben. Kendisi Allah Resulü çok seven, dinini çok seven yüce sahabelerden bir tanesi ve dostum diye hitap eden insanlardan. Ve bu rivayet de işte bu yüce insanın nahm ettiği rivayetlerden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Hadis.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 Bir pis suyun içinde bir kordon bu, bağıyla besleyen kim? Allah. Allah. Allah. Çocuk da hiçbir izi, endişesi var mı? Yok. yok. Ana da var mı? Onu da doyur. Hatta çocuk olduğuna, hamile kaldığına ne kadar sevindi, değil mi? Çocuk doğar, ana dan ne olur? Süt getir. Kan dan pembe bir süt. Çocuk iki sene olunca ne yapar?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 evlenmede işin var mı, aşın var mı sorusu var mı? Yok. Yok. yok. Bizde var mı? Hem de Müslüman olan babaların sözü bu. Ya bir işin eline bir yansın. O kolunu bir bitirsin. İşte askerleri bir yapsın. Ondan sonra ne yaparız? Oğlan cehennemi bir garantileşin. Ondan sonra sen artık ne yaparsan yapın. Bakın orada bu endişe yok. Bu endişe yok.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 Yeter ki bana ne yapmayın? Bir şey koşmayın. Yani yediren, içiren, rızık veren kim? Allah. Allah. Ama buna rağmen insanlar kazanırken aşık alma, <gülüyor> mühtaç olma korkusuyla ne yapar? Allah'ı unutabilir, kazançını harama götürebilir, veyahut cimrileşebilir, veyahut israflaşabilir, veyahut Allah'ın ana rahminde Ana rahminde takdir edilen neler vardı? Dört unsur var. Biri ne? Ruh hızlanır. Erkek mi? Dişi mi? Şimdi iki. Sahip mi? Şakir mi? Üç. Öğretmen kadar olacak. Dört. Yani sen daha ana rahmindeyken senin rızkın ne yapıyor? Hızkın ne değil. Sense onun peşinde koşan bir adamsın. Burada ne yapmayacaksın? Rıslanmayacaksın. Helal onu isteyeceksin, sana takdir edileni, haramı ne yapmayacaksın, çevirmeyeceksin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyuruyor diyerek bir sözünde diyor ki kulları maksulüne rızkım daraldı diye rızkını haramdan aramasın, ben ona neyi takdir etmişsem o ona isabet etmeden olur, o bedenden ne yapmaz, maziz tut.、Evet.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 Zulüm, nasılsın, iyi misin, selamun aleyküm, Allah iyiliğini versin gibi kelimelerden değil. Yani hayır tarafında değil. Bunu yapın, yaparsanız size hayır var, cennet var dediği bir yer değil. Zulümü kendi nefsime haram kıldım derken, burada çok dikkat edin. Bugün biz burada rahat içindeyken bir yerde insanlar katlediliyor mu? Evet. ecavüze uğrayan, birçok haksızlığa olan, parça parça olan insanlar var mı? Var. var. Allah zulüm mü ediyor? Yoksa insanlar mı birbirine zulmetiyor? Kendi ellerimizde. Bakın, Allah zulmü kendi nefsine ne yapmış?、Tamam. Baramtırmış. Hemen uyarıyor, <gülüyor> birbirinize zulm etmiştir. Öyleyse siz de ne yapmayın? Etmeyin. Şimdi, Allah Azze ve Celle herşeyin yaratıcısı mı? Yaratıcısı. Çek ve şüphe yok. Peki birine istediği gibi azap edebilir mi?、Evet. Yaratan. Düşünün bir iş yeri sahibi, iş yeri sahibiyim diye istediği zaman işçiye haksız olarak azar yapabiliyor mu? Aşırı gidebiliyor mu? Giliyor.、Evet. Allah Azze ve Celle yarattığı halde hiçbir şeye zulmetmediğini ne yapıyor? Kendi söylüyor. ve zulmüyor, insanlara ne yapıyor? Haram kılıyor. Mesela geçmiş ümmetlerden üç kişiden bahsediyor, daha önceki gördüğümüz rivayetleri hatırlayacak olursanız fırtınalı bir günde bir mağaraya sığınıyorlar, bir kayada geliyor mağarayı Nazım ne yapıyor? Kapatıyor. Dışarıda kalsalar onlar için neydi? Dua hayırlıydı. Işık da yok artık. Başlıyorlar, nasıl duaya? Halis hani gözden geçiriliyorlar şimdi neyle muhatap oluyoruz Allah'tan başka yardım edecek yok kimse yok oraya girdiklerinde ondan başka gören yok ne yapıyor birisi ana baba hakkına diye ayet birisi dul hakkına diye ayet birisi de tam günaha azmettiğinde Allah korkusunda geri durmayı ne yapıyor tevazu ederek Allah'a dua ediyor demek ki. Kul hakkına riayet yani rulüm işlememi insanın ne yapıyor hayren gitmesine sebep oluyor ve kader bahsinde de işledik hatırlayacak olursanız iyilikler kimde Allah Allah Allah kırılıklar kendi elimizle işledikten kendi elimizle kendi nefsimizle ne yaptığımız işledikler <gülüyor> ayet devam ediyor hem ikiside Allah'tan neredeyse anlayamayacak. Bunu anladınız mı? Yaratan. Yani iyiliği yaratan da işlemene sebep olan da kimdir? Allah.、Allah'tır. Aynen ayeti kerimede Rabbından sana bir lütuf olarak yumuşak olmasaydın, kaba, katık kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Kabalar giderdi. Yani yumuşaklık ondan, kabalık katılık senden, kendi nefsinde. Yani. Her iyilik namına ne varsa kendinde ne yapmayacaksın bileceksin. Kötülüğü kendinde arayacaksın. İşte Allah Azze ve Celle de özellikle uyarıyor ve yani insan birini azab etmez mi Allah Azze ve Celle'ni yarattığı halde yer yüzünde insanlar Allah'a sıktırmıyor mu? Her türlü günahta yarışmıyor mu? Herkes şurada herkes kendini hepsine baksın.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 Bunun da nedir? Çeşitleri vardır. Ahmet'in müsnetinde gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulmü üçe ayırıyor arkadaşlar. Birdir Aleyhisselatü Vesselam onun diliyle münafede değil. Allah affetmez. Allah kaçmaz. Allah menşiyetine bırakmıştır. Tekrar dönüyor. Bakın günahları kaça ayırdı? Üç. Üç. Demek ki işlenen günah birisi affolmuyormuş. Seni ebedi cehenneme götürüyor. Biri neymiş? Karışmıyor. Karışmıyormuş. Biri de menşe. Yani dilerse azap ediyor, dilerse affet ediyor. Affet ediyor. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler koşulur. Yani eşler. Eş nasıl koşulur? Korupta, Allah'tan korkar gibi bir şeyde korkabilirsiniz. Allah'ı sever gibi sevebilirsiniz. Allah'a sığınır gibi sığınabilirsiniz. Allah'tan ister gibi isteyebilirsiniz. Allah'a adar gibi adayabilirsiniz. Bunlar olabilir mi? Allah bilerek bilmiyerek şeker düşmekten bizleri koruyacak. Bu nasıl olur şimdi? Arabası olan bilisinde. Şöyle Kur'an gördünüz mü hiç? Canını oraya koyuyorlar. Niye koyuyorlar okumadığı bir şeyi? Boğru. He? Boğru. Veyahut muska gibi. Veyahut nazar boncuğu. Veyahut o egzuzun oraya bir nazar boncuğu, atlalı gibi. Bunlar nedir? Bunlar tevhidi bozan şeylerdir. Allah'a inanıyorum, Allah'a sığınıyorum diyen bir insanın onlar oraya ne yapmaması? korunması gerekir. İşte Allah'a ne diyor? Affetmemdir. <gülüyor> Allah'ın korunmasını bırakıp Allah'ın yarattığı bir eşyadan medet olmalıdır. Evet. Karışmadığına gelince o da nedir? Allah'ın koru hakkıdır. Rabbim buna ne yapmıyor? Ben karışmıyorum. Kıyamet gününde boynuzsuz koç, boynuzu koçtan hakkını ne yapacak? Orada kimse hiçbir yere ne yapacak? Kaçamayacak. Kıl kadar hakkı varsa onu, onu ne yapacak? Alacak. Onun için Bukhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altının dinarı fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Telah başlıyor. Ve bu bapta soruyorsun. Müffüs nedir bilir misinizdir? Bakın soru sorarak öğretme tekniği Allah Resulündür Ali sallallahu aleyhi sallam. Soruyoruz müffüs nedir? Sahepler diyor ki Allah'ın Resulü ticaret ehlindir, ticareti yoldan gitmeyip iflas eden insana müffüs denir. Yok diyor, siz anladınız gibi değil. Maşer yerine diyor öyle bir gelir ki amelleri uçur doldurur. Herkes adama bakar mı? Kim? Yani bu kadar hayır nasıl işledi? Ama ona küfür etmiştir, ona tecavüz etmiştir, onun malını gasit etmiştir, ona sürdürmüştür, evini yakmıştır. Herkese bir kötülüğü vardır. İyilikleri onlara ne yapılır? Dağıtılır dağıtılır, iyiliği biter ama günah işlediği insanlar daha vardır. Onların günahları sırtlanır, yüzüstü cehenneme düşer. İşte müflis neymiş?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 Ta ki kiminden hakkı varsa, onunla、evet. hesabı görülene kadar. Allah bizleri mağfiret etsin.、Amin. Demek ki şirkten sonra en çok dikkat edeceğimiz noktalardan birisi neymiş? Allahı kullak. Gelelim menşeeye. Bir gün Allahüzzamanı sallallahu aleyhi ve sellem yine El Buzerle giderken zinaiden cennete gidecek. E buzer diyor ki Allah mesul diyor. Allah'ın kitabında zina haram yazıp duracak. Bunu okuyacağım. Zina edecek, cennete gidecek. Öyle mi? Evet.、Diyor. Hırsızlık yapan cennete girecek. İş giyicek, cennete girecek. E buzer Allah arasını ne dersen e buzer de Allah'ın kitabında bu yazılı olacak. O da içleyecek, girecek. Öyle mi diyor?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 Sonunda cennete ne yapacak girecek. Ama buradan illa günah işle işleybildiği kadar değin arkadaşlar. Yani burada günah insanlar günah işlemez mi işler, i̇şler. i̇şler. ama günah işleyenin en hayırlısı nedir?、Evet. Öleden Allah'tan mağfiret diyendir. Hatta siz günah işlemeseniz Allah günah işleyen bir topluluk halka der onlar günah işlerler Allah da onları ne yapar? mağfiret eder. Ama bağışlanmadılar. Veyahut bir rivayette yine bu kadar naklediyor. Kul Allah'a halisane ihlaslı bir şekilde ibadet eder ve bir gün şeytana uya veyahut nefsine uya bir günah işler. Sonra aklı başına gelir tövbe eder. Rabb'ı der ki kulu bir Rabb'i olduğunu bildi. Döndü, tövbe etti. Ben onu bağışladım der. Sonra yine diyor tövbesine sadık kalmaz. Yine bir günah işler. Sonra tövbe eder. Rabbi, kulum bir Rabb'i olduğunu bilgi der ve onu ne yapar? Mağfiret eder diyor. Yani dünya dolusu günahla gelene, dünya dolusu Rabb'ın ne yapıyor? Mağfiretler. Ama burada şunu da düşünün. Allah Resulü'nün İslam'ı ve Selam'da. Günaha mı istekliydi, hayran mı? Hayran. Günah işledi mi?、Hiç、yok, uzak durdu. Kısabı uzak durdu. Öyleyse bize de ne düşür? İman arttıkça, günahlardan ne yapmak? Uzak durdu. Çünkü ayet-i kerimede, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? İksindirdi. Nümen olan insan ne yapacak? Bunlardan tiksinecek. Evet. Demek ki Allah kendi nefsine durmu ne yapmış? Haram kılmış. Birine azap ettiğinde bu neymiş? Durup değirmiş. Çünkü Allah Azze ve Celle cenneti yapılan salih hamiller için dinkafar, cehennemi de işleden günahlar için ne yapmıştır? Azap yeri yapmıştır. Allah birini azap ettiğinde asla zulüm değildir. Evet. Anladık mı? Şirk, kulakı ve menşiyeti. Mesela menşiyet meselesinde intihar eden bir adamın intihar ettiği şeyle cehennemde ebedi azap ge çekeceği geliyor mu? Evet. Geliyor. Ebedi ifadesi O fiilin ne kadar kötü bir fiil olduğunu anlatmak içindir. Yoksa ebedi cehenneme kalacak sadece kimdir? Müşriklerdir. Yani kafirler ve müşriklerdir. Ama kendi nefsine zulmeden ebedi ne yapmayacak, kalmayacak. Bakıyorsunuz Müslümanın kitabının imanda iki tane sahabe Medine'ye hizmet ediyorlar arkadaşlar. Bir tanesi. Medine'nin havasına dayanamayana intihar ediyor ve bileklerini kesiyor, ölüyor. Daha sonra arkadaşı onun rüyasında görülüyor. Bak bunu sana neler muamele etti? Gördüğün gibi diyor, hicret etmem hasbiyle cennete koydular.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 Neden kırılmaz? Çünkü iyi yaptım, aferin tipinde sıvazlanırsa ne olur? Herkes sıkıştıkça intihar etme yolunda ne yapar? Gide. Onun için dinimiz ne bir başkasının canını kılmaya ne de kendi nefsine kılmaya ne yapmamıştır, müsaade elbilmiştir. Birisi iman etti mi? Birinin birine üç şey nedir? Haramdır. Ama şöyle bir dua etme hakkı veriyor dinimiz. Eğer yaşamaktan bıtmışsan şöyle dua et. Ya Rabbi, yaşamam benim için hayırlıysa ömrümü uzat hayırlı olsun. Ölmem benim için hayırlıysa benim canımı imanekli olarak ne yap, al diye dua etme varmış. Allah böyle durumu bizleri düşürmesin. Ve o sahabenin O halini diğer arkadaşı ne yapıyor rüyasında görüyor. Yani o sahabelerin rüyaları bile neydi sağlık. Yani ömür taraftan net bir haber ne yapıyor alıyor. Ve Allahü Vüsalisi ve Selam, Ya Rabbi onun elini bize bağışlar diyor. Sahabelerin elleri sarılı olarak cehennemde görüyor. Allahım onu da bize bağışlar diyor ve onun sağlıklarını ne yapıyor düzeltiyor. Evet. onun da şeyi o şekilde evet demek ki Rabbimiz zulmü kendi nefsine ne yapmış? Haram kılmış öyleyse kullandığı kendi nefsine ne yapmayacak? zulm etmeyecek burada devlet başkanı tabiatına koca, karısına çocuklarına büyük, küçüğe güçlü Zayıf'a yani kimse kimseye elindeki imkanlar böyle diye veya güç diye üstünlük diye alttakini ezmeye ne yapmayacak, kalkmayacak. Rülmu her、e, çeşidine ne yapıyor Allah? Yasaklıyor. Ben yapmıyorum ki size ne oluyor? Evet. Devam ediyor. Dikkat ederseniz gelen kim? Polisler de. Ben de eskiden polupmuş. Yan tarafta. Burası eskiden kulüptür. Köpüğünü almaya gelmişler. Sizden namaz söyler, sevap kazan dedik. <gülüyor> evet gittiler. <gülüyor> Devam ediyor Ay,、e, hadis şerif. Birbirinize asla zulmetmeyin. Anladınız mı burayı? Bakın bu bir emirdir. Yani zulmetmeyin derken、e, anneniz, babanız yalnız da ihtiyarlayabilir. Onlara ne yapmayacaksınız? Üstüne demeyeceksiniz. Derseniz bu bir zulümdür. Kadınınız genç taze iken almışsınız, bakir olarak almışsınız, sevmişsiniz. Türkler parayı bulunca ne yapardı? Karayı değişmiş. Kadına zulmetmeyeceksiniz. Evladınız sözünüzü dinlemedi diye ne yapmayacaksınız? Zulmetmeyeceksiniz. O sizin çocuğunuzu atamazsınız.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 Demek ki kendi nefsimize layık görmediğimiz bir hareketi de bir başkasına ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Tadıma itaat, itaat diye çemkiren erkekler, Allah'a itaati yerine getirmezler. Ama kendisine itaat etmesi gereken kadın ve çocuklarından ne isterler? İtaat <gülüyor> et. Sen önce buna bir itaat et, öbürlerine itaat et demene bile gerek kalmaz. Kalırsa gel benim gibi. Sen önce ithal edici olan yere ithalatını yap. Öbürlerini boyun eğdirecek kim? Allah.、Evet. Hı. Bu maddeyi geçelim mi? Nefsimize zulmü müzi ne yapacağız? Karamlayacağız. Bunun yanında bakın çok şeyler gider de. Ben saati uzatıp sizin canınızı vaktınızı fazla almak istemiyorum. Makstemiyorum.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 Hareketleri vardır. Ama bunda başarılı olabilirler mi? Olamazdır. Çünkü nefistir. Karşı cinsi istek duyar. Evlenecektir. Nefistir. Yiyecektir. İçecektir. Burada illet nedir? Karam eleştiğe girmeyecek. İstafa girmeyecek. Cimri olmayacak. Ne sıkacak ne de saçıp savuracak. Allah'ın dediğini ne yapacak? Yapacak. Çünkü bize ruhbanlık ne yapmıştır? aram koyulmuştur. Zulüm derken zulümün çoğu nedir yönleri vardır. Yani inşallah anlaşıldıysa burayı geçelim. Evet, biz ey kullarım, hepiniz delalet üzeriniz üzermesiniz, benden hidayet verdiklerim hariç. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben de size hidayet vereyim. Önemli bir cümle. Biz kullukla alakalı sohbetleri anlatırken hatırlarsanız, bir icbari kulluk, bir de ihtiyari kulluk demiştik. İcbari kulluk neydi? Buluğa erene kadar insanın aklından sorumludur, sağını solunu ayırdedene kadar yapmış olduğu hal ve hareketlerini yemesidir, içmesidir, yatmasidir, kalkmasidir, iyiliği kötülüğü bilmesidir. Ta ki bunuğa erdikten sonra ne yapıyor? Allah ihtiyar. Hiçbir kâme uyarıcı göndermeden ne yapıyor? Rülmedici değil. Azab edici değil. Rüldik Allah azametmez. Azab edici değil. Ey kullarım, hepiniz dalâlet üzermesiniz. Yani Peygamber Aleyhisselamın geldiği asla bir bakar. Bir kadına ona yakın insan geliyor, bir erkeğin yaptığını yapıyor. Bir kadına yüzeye yakın erkek geliyor gidiyor. Bir erkeğin bir kadından yaptığı her şey yapıyor. Kadın hamile kaldığında, çocuğu doğurduğunda, elinden tutup kabine geliyor. Soybileci insanlar geliyor. Tek tek erkekleri inceliyor. İşte bu falanın diyor. Artık o kadın onun karısı, çocuk da onun çocuğu. Bu nedir? Hep dalalıktır. Yine havaya uçuşu uçuruyor.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 Veyahut artık bu savaşa çıkılmaz derler. Var mı böyle bir olay? Hep dalalet. Yine mesela alışveriş yapardı, zenginler mal alırdı <gülüyor> fakat parasını ne yapmazdı? Ödemezdi. Zorbalık yaparlardı. Yani İslam'ın olmadığı ölçü, tahtı,、e, şeylerin olmadığı ortam nedir? Dalalettir. Kim gösterir hayrı? Allah kime hidayet ederse Onu kimse ne yapamaz, saptıramaz. Kimi de saptırmışsa kimse hidayete erdilemez. Öyleyse dalayetten kurtaran Allah'a hamdü senalar da duymalım ve ondan hidayetimizi artırması için ne yapalım? Dua edelim. Hepiniz hidayete muttaksınız. Öyleyse ben de isteyeyim. Yani kıbleye dönmeniz. Dinden bir şeyleri bilmeniz, şu imanınızı kendinizden ne yapmayın, bilmeyin. Allah Resulü Aleyhisselam dahi, ben bile şu amelimden cennete ne yapamayacağım, yapamayacağım. Sen de mi? Evet. Allah merhamet etmese, ben bile ne yapamam, giremem diyorsa, öyleyse hepimiz Allah'tan ne yapalım,、Vah. affe mafret dileyelim, hidayetimizi, anlayışımızı arttırması için dua edelim. peki Allah kimi anlayışlı kılar? İmanda. Hayır değil, hayır değil. Öyleyse hidayeti hak etmek için Allah'ın sevdiği amelleri de ne yapacağız? İştireceğiz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam kim İslam'a girer, İslam'ı güzelleştirir, hal ve hareketini güzelleştirirse Allah onun geçmişini de siler, işlediği günahları da siler diyor. Sahabenin birisi diyor ki Ey Allah Resulü diyor, ben bir cehaletteyken öksüzü görsen hemen elinden tutardım. Yetim olsa barındırırdım. Yolda kalmış olsa yardım ederdim. Evlenecek insanlara yardım ederdim. Yani her türlü hayrı peşinden koşardım. Bunlar mı olacak?、E、sen nasıl hidayete evdirildiğini zannediyorsun. Yani sizin iyi iş yapmanız, hidayetin de size ne yapmasına Gelmesine sedat oluyor. İşte onun için ida'yeti guru guru, hani gayserlerin sözü var. Guru guru kadın alim değil. İda'yeti isteyeceksiniz ve onda da ne yapacaksınız hayır da istikamet üzerine olacaksınız. Bakın Faisha bir kadın çölde bir kuyunun etrafında dili sartmış bir köpeği ne yapıyor? Sürüyor. Yezdiğini görüyor, bakıyor sürüyecek bir şey yok. Yani oradan çekip gidebilir miydi? evlenebilir. <gülüyor> ama iniyor, kuyudan suyu çıkarıyor hidayete iniyor. Yani bir şey yapıyor. Veyahut 99 kişiyi öldüren birisi tevbe edecek ama alim birisini alıyor. Yani bir şey yapıyor ki kanaat etsin. Onun için hidayet de nedir? Demek ki istenecek. Islarcı olunacak. Guru guru ne yapmayacak? Yapılmayacak. Bazı arkadaşlar mesela sigara içeride アブドライトのシェフを何度も言うと。あっあっどうしたはいいあっどうしたらいいあっ İşlemek için sen hareket edeceksin. <gülüyor> Allah da sana ne yapacak?、Kayırırsın. Yardım edecek.、Evet. Demek ki Allah'ın hidayet etmediği herkes neredeymiş? Dalâlette. <gülüyor> Dalâlette nedir? Karanlıktır. Her dalâlet fi na'dır. Yani <gülüyor> ateşlerle ateşlenir. <erişirmiştir. gülüyor> Düşünün şimdi bir tarafınız silindiste. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Veya yemek yediniz, bir kap kirlendi, ne yaparsınız? Yaparız. Onur geçiyor. Nerede buldun? Bir de geldik. Nerede? İnsan da kirlendiği zaman, nerede yıkanacak? Cennete pis kirebilir mi?、Abi、şurada bir kir var, gelir mi? Cennete temiz orandan başka, Hiçbir şeyi ne yapmayacak, girmeyecek ve orada temizlenecek olan ateşte biziz arkadaşlar. Allah bizleri mağfiret etsin.、Amin. Evet. Buraya anladık mı? Bakın buraya kadar tamamen tevhidli meselelerdi. Yine tevhidi ama fıtrata iniyor. El kullarım, hepiniz açsınız. Duyurdukları müctisina. Öyleyse benden. doyurulmak isteyin, ben de sizi doyurayım. Evet. Biz tevhidi anlatırken kaç ay ediyorduk? Üç e. Tevhidi, rubiye, tevhidi, rubiye ve isim vesipatı. Rubiye tevhidi deyince ne anlıyor? Ya, Allah'ın yaratması,、yediren. rızık vermesi,、yani. yedirmesi, içilmesi, yaşatan ya, ve öldüren、hı. olması. yani kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren. Kim duyuruyormuş? Allah! Allah! Ama isteyin diyor. İsteyim diyor. İstiyor musunuz?、Azıcık? İstiyoruz. Bakın demin sohbetin başında dedik, ana rahmındayken bir kordon bağıyla pis suyun içinde kim besleniyor? Allah! Sen be besleniyorsun. Sonra ana sütüyle iki sene kim besleniyor? Sen besleniyorsun. Ta ki elin rızık tutana kadar, ekmek tutana kadar ana babanın yanındasın veya öldüler yakınlarının yanındasın. Hiçbir sıkıntı yok. Doyuran kim? Allah. Yediren içiren kim? Allah. Ne zaman başlıyor Allah'a sırtlığını? Allah'a sırtlığını. Kendi kalanmaya başlıyor. İşte unutmayın. Sizler, doyuran, yediren, içiren kim? Allah. Mesela Allah Resulullah'ın is-salatu vesselam Mekke toplumuna beddua etti. Onlar ne yaptı? Kıtlık içinde kıvrandılar. Ebu Sufyan o zaman müşrik, Mekke'ye geldi. Valla Resulullah ne, ne diyor? Ey Abdü Muttal ebn-i Havmi kırıldı. Tam çöllere kadar gittiler. Kemikleri yemeye başladılar. Gökyüzünde en ufak bir burut olsa hemen altına koştular. Dua etsen de Allah bu belayı başımızdan ne yapsa? Kaldırsa. Yani, İlla böyle bir olay da olması gerekiyor da Allah'ımızı veren olduğunu hatırlayalım. İlla bir belada, musuhbette, bir husumette rezek bulan Allah hatırlanmaz kardeşler. Sen Allah'ı iyi, sıhhatli halinde hatırlar, dua eder, ona sığınırsan o da seni her halde kervada ne yapar? Görüp göze. Yani sen Allah'ın hakkını koli gözet ki. Allah da senin hakkını ne yapsın? Korusun, gözetsin. Demek ki ey kullarım hepiniz açsınız benim doyurduklarım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalarınızı diyor yemeğe zorlamayın diyor. Onları yediren içiren biziz diyor. Düşünün şimdi bir adam koy önünü on kap yemeğe yer. Ama aynı adam hasta olur, yani kapı bırak, bir kaşık belki 40 gün ne yapmaz, yemez fakat yaşar. İşte diyor hastalarınızı yemeyin, içmeyin, ne yapmayın. Kim yedirebilir yormuş? Allah'ın. Veya bir adamın işi yoktur, hasta yatar bir tarafa, Allah öbürünü ona sebep klas, ne yapar? Hastanız geçer türür. Yani onu aracı kılar, rızkını oraya kadar ne yapar gönderir. Veya hadis-i şerifte ne diyor? Siz diyor Allah'a gereği gibi kulluk etseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp top karnına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklanırsınız. Kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle'nin Resulun'un diliyle bize bildirdiği meseleler basit meseleler değil. Kur'an'da Allah Azze ve Celle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 Ama açları doyururken de ayet-i kerimede ne diyor?、Başak. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz.、Evet. Namazanın başındaki dersleri hakkında ayetleri.、Evet. Biz sizden bir teşekkür ne yapmıyoruz?、Evet. Beklemiyoruz. Sırf Allah rızası için ne yapıyoruz?、Evet. Doyuruyoruz demeniz gerekiyor. Evet. Ve vermeniz de hiçbir zaman malınızdan ne yapmaz? Evet. Eksiltmez. Evet. Çünkü ayet-i kerimede bir hayır yaptığında sana nasıl geri döner?" diyor. Aynen bir başağın, yedi başağın verdiği taneler gibi. Yani bir veriyorsun, yediyüz ve daha mı istinallah sana ne yapıyor? Geri kazandırıyor. Buna ancak iman edenler ne yapar? İnanır ve hayatına geçirir. Evet, anladık mı? İnşaAllah. Ey kullarım! Hepiniz çıplaksınız. giydirdiklerim hariç. Öyleyse benden giysiler isteyin ki ben de sizi ne yapayım giydireyim. Nereye işaret ediyorum bu? İnsanın doğumu elbiselerini,、evet. ölümü,、evet. mahşer yerine çıkış,、evet. hepsi tırıltıyla anadan doğma ve mahşer yerinde dilimede Allah Resulü nedir? Ya işe diyor, o gündür kimse kimseyi ne yapmaz, görmez, anadan ünyan, çırıl çıplak ve sünnetsiz diyor. Utanmazlar mı? Sıkılmazlar mı ya Allah'ın Resulü? O gündür herkesin öyle bir derti olacak ki kimse kimseyi ne yapmayacak, tanımayacak. Demek ki kardeşler, çıplak olarak doğan bizler, yine çıplak olarak öleceğiz, çıplak olarak ne yapacağız? Verileceğiz. Adem Aleyhisselam ne zaman cennette giyilmeye böyle örtülme yoluna gitti? Mevlana <gülüyor>、yani、gince yasaklanan bir şeye yaklaştı. En güzel örtü nedir? Tapma örtüsüdür. Yani nice örtülü giyili insanlar vardır ama onlar nedir? Çıplak durlar. Yani açtırlar Allah'a karşı hakıyla görevlerini ne yapmamışlardır? Yerine getirmemişlerdir. Öyleyse birinci manada alacağımız hepiniz çıplaksınız. Öyleyse Allah'tan ne yapın? Giyisiler isteyin ki Allah da size ne yapsın? Giyisiler versin. Ve Allah'ın giydirdikleri hariç herkes nedir? Allah'ın giydirdikleri nedir? Giyiside de umuven elini alalım. Bir erkeğin avredi neresidir? Tıp kapağı, bela, göbek alır. Mesela bir eve gider, hamama gider, bir insan gider. Nasıl şort giyer? Tıp kapağı,、göbek. küçük mü, büyük mü? Vücut hakkını belirten de belirtmiyor. Belirtmiyor. Öyleyse Allah'ın haram kıldığı sınırları ne yapacak? Kimse geçmeyecek. Ve asıl örtü, insanın nedir? Takva örtüsüdür. Emirlere sarılma, ney ettiğin derler. Ne yapma? Uzak durmalıdır. Evet. Doyulan kimmiş? Allah Allah. Giydiren kimmiş? Allah Allah.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 Diyor ki, ey kullarım, hepiniz gece gündüz günah işleyip duruyorsunuz. Günah işte ne var? Mı? Günahçı mısınız siz?、Evet. Evet. Günahçı olanlar hayırlı olanlarla、evet. olanlar, mütevzebetsiz. Evet. Ey kullarım, hepiniz gece gündüz günah işleyip duruyorsunuz ve ben de bütün günahları bağıştım. Günah kavramını ele aldığımızda, dikkat ederseniz ne ile başladık? Zulümle. Zulüm de nedir? O baktandır ve o baktanda günahlar kaça ayrılıyormuş? Allah'a, kullara ve nefse dönüyor. Demek ki gece gündüz durmadan insanlar ne yapıyor? Nasıl işlenir günah? Gülsüz, güzel gidiyor. Gülsüz, güzel gidiyor. Gizli değiştirilebilir. Açık açıkta değiştirilebilir. Mesela rahmet ayındayız. Bu kalbin başta olmak üzere birçok hadis tablını naklettiği bir rivayet var. Adamın birisi diyor ki ben bugün gece çıkacağım. Karanlıkta ilk karşıma gelene zekat vereceğim diyor.、Evet. Adam zekatını veriyor diyor. Sabah oluyor, millet konuşuyor. Ahma'nın birisi faish'e zekat veriyor. Adam diyor ki, tamam, bugün yine çıkacağım. Paranlıktır, ilk önüme gelene vereceğim. Ertesi günü insanlar konuşuyor işte, ahmağın biri hırsızlar zekat vermiş. Ertesi günü yine adam çıkıyor. Bu sefer zengin bir mev ermiş. Ertesi günü yine insanlar onu konuşuyor. Ve etini satan kadın düşünüyor. Ben diyor, etimi satmadığım halde bak Allah bana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 Hayırlı bir insanın yaptığı amel nedir? Ne yapabiliyormuş? Tüzyıl、evet. ediliyor. Ve o günahlar, insanı ne yapar? Kalbine karanlık gelir. <gülüyor> <gülüyor> Mümin birisi günah işlediğinde ne olur? Etrafına dağ, kafasına dağ böyle düşecekmiş gibi hisseder. Ama facir, münafık günah işlediğinde sanki bir sinek ısırmış da eline şöyle etmiş gibi hisseder. Allah bizim müminlerden değilsin. Amin. Burada günah işliyor, duruyorsunuz derken yemede, içmede, konuşmada, aile içi, aile dişi, hareketlerde, ticarette, komşuluk hukukunda, diğer aile müşkünlerden hukukta, hepsini gözden böyle geçirirseniz, ne yapar? Demek ki muhakkak fire verdiğiniz yerler var. Veyahut bir abdesti düşünün,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 Böyüttüğü, onu açıklamadıkça, siz ifşa etmedikçe Allah onu ne atmıştır? Söktü, söktü. Hiçbir zaman günahınızı ne atmayın? Allah. Ee,、evet. Allah hepimizi affetleyesin. Allahımız affetmeyi sever. Bizleri de bağışlasın. Evet kardeşler, burada önemli bir maddem var tekrar. Ey kullarım. Bana zarar verecek, eğer hangi bir zarar veremezsiniz? Aynı şekilde fayda verecek bir iyilikte ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Yani, hepiniz toplansanız, bana zarar vermeye çalışsanız, hiç denemeyim. Hepiniz toplandınız, bana bir iyilik yapmaya çalışsanız, bunu ne yapamazsınız? Başaramazsınız. Bir örnek verirsem daha net anlarsınız. Yecücel mevcut kısasını çok okudunuz mu?、Evet, evet. Onun yer yüzünün istila ettiklerinde en son şöyle bir söz saklayacaklar. Yer yüzündekiler bitti, şimdi sıra göktekinde, göktekinde diyecekler ve silahlarını hep gövre atacaklar artık o, o günün şartları hoşun neyse, hep kendilerini attıkları nasıl dönecek? Kanla dönecek. ve daha sonra Allah onları ne yapacak? Pelak edecek. Demek ki Allah'la bile savaşacak insanlar ne yapıyormuş? Çıkabiliyor. Veyahut Musa aleyhisselamın kıssasını hiç okudunuz mu? Firavun ne diyor? Ey hama, yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu burayı ne yapayım? Savaşlayıp. Yani Allah'la harp etmeye çalışan birçok insanlar ne yapacak? Çıkacak. Hiç çıkmasın. Yani bunu ne yapmasınız? Hoş Hoş Ama halk arasında insanların itikadını bulmak için ne yapıyorlar? Filmler, senaryolar, kitaplar çıkararak ne yapıyorlar? Aşk tanrısı, yok gök tanrısı, yer tanrısı, şu Yunan tanrıları var ya diyoruz. Zevur, Aporlu gibi, Zeus, Aporlu gibi.、Evet. devamlı birbirleriyle savaşıyorlar. Erkül. O onu öldürüyor. Bu gözleleri gibi. Yani böyle、evet. bir olay yok artık. Bunlar sadece hayallerde ve şeytanın akideyi vurgulmak için yaptığı sadece vesvesel vesvesel olur. Evet, hiç kimse Allah'a ne yapamaz, zarar veremez. İyilik, onunla yapamaz. Ey kullarım, eğer sizin hepiniz, baştan sona, inananız, küfredeniz, indiniz, ciminiz, en tatvalı kulum ağrı üzerine olsa, benim mülkümden hiçbir şey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 Ey kullarım, bunlar ancak sizin amelleriniz olur. Allah zünmaren kaldı mı? Kaldı. Zünmaren diyeceğiz. Daralıtt üzerine miyiz? Evet idare İda ediyoruz. <gülüyor> aç mıyız? Açız. Allah'tan buyurmasını isteyeceğiz. Tüplak mıyız? Yidirmesini、evet. isteyeceğiz. Günah işleyen insanlarımız, aklımızı mağfiret isteyeceğiz Hı -hı. ve. Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya çalışacağız. Ey kullarım bunlar ancak sizin amellerinizdir. Sizin hesabınızı sayıyorum. Yani Adem Aleyhisselam unutuyor Allah da kiramen katiplerini ne yapmıştır?、Evet. Halk etmiştir. Sağda ve solda ne vardır? <gülüyor> İki melek vardır. Bunlar sizin yaptığınız her şeyi ne yapar? Evet. evet. Hiçbir şey onda nedir eksik değil işte Allah Azze ve Celle sayarım sonra size karşılığını vereceğim yani maşel yerinde herkesin kuşunu boynuna sararıyor yani amel defterini kim kurtulacak amel defteri arkadan soldan alamıyor sağından önden alamıyor Allah önden sağdan alamalardan edinir ve o defterde herkes yaptığı her şeyi yaman yapacak. Her şeyi orada、evet. bulacak ve Allah Hazretleri cehennemin hiçbir şeyi bırakmayıp her şeyi orada sayıp döktüğünü ne yapacak görecek. Ev.、Evet. Allah'a hamd edin ve kim de bundan başkasını görürse ancak kendini ne yapsın bilmez. Yani orada amel defteri iyi sağdan verilirse ne yapacak hamd edecek soldan arkadan verdiğinde ne yapmayacak? Ben onun peşinden gittim. Bu beni saptırdı. Bunların yüzünden ben bu hale düştüm demesin. Herkes kendi nefsini ne yapsın? Kınaslardır.、Evet. Rabbim Subhanahu ve Teala hayırda yaşamayı, hayırda ölmeyi, İslam ve Müslümanlar olmayı bizlere nasip etsin. Şu mübarek günlerin ecrini <gülüyor> o zamanlarda Amin. Sizleri sözü uzatıp da fazla sıkma istemiyorum. Allah hakkı hak bilip yaşamayı bahtılı bahtılı bilip ondan kalmayı ondan sevilsin. Allahım, suna.